eden herkese merhaba. Çağdaş Düşünme ile karşınızdayız. Her program olduğu gibi bugün de Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikteyiz. O anlatacak. Biz dinleyeceğiz. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Öncelikle hocam teşekkür mesajlarını yine iletmek hmm. istiyorum. Her programda söylüyorum ama yoğun bir ilgi var. Herkes de duacı. Hmm. Herkes çok teşekkür ediyor. Sağolsunlar. Ne demek istersiniz cevaben? Yani toplumumuzdan gelen mesajlar toplumumuzun geleceği açısından beni çok umutlandırıyor toplumumuz ihtiyacın ne olduğunun farkında bu ihtiyacın cevabı kişiler arıyor Tabii ki toplum her şeyi kendisi yapamaz o nedenle her ülke kafa katmanı diye bir katman üretir yetiştirir bu kafa katmanını işgal edenler bu görevlerini yapmalılar bizim yaptığımız aslında bir başlangıç gerçi sonuçları anlatan bir başlangıç. Çünkü ben hakikaten çok kitap okuyarak ve hazmederek, özümseyerek çıkardığım sonuçları, çıkarsamaları anlatıyorum. Fakat sonuçta ortada yapılması gereken bir iş var. Ve bu da kafa işidir, düşünme işidir. Bunun yapılması lazım. Toplumun da her kesiminin, herkesin, herkesin e, bir şekilde bunu yapması lazım. Çünkü bu çağda bu düşünme yapılmayınca toplum olarak var olmanızı sürdürmeniz mümkün değildir. Ama kafa katmanını işgal edenler özellikle çağdaşlarımızın, ileri dünyadaki e, meslektaşlarımızın e, yaptıkları derecede, düzeyde, kalitede, efsafta, nitelikte e, ürünler vermemiz lazım ki toplumumuzu e, upgrade, güncelleyebilelim, e, çağı yakalasın ve yok olmasın. Hı hı. Yoksa e, çağına adapte olamayan, e, uyamayan e, toplumlar hep tarihte yok olmuş gitmişlerdir. Ben üniversitede de derslerimde, öğrencilerimde görüyorum. Hiç eğitimleri boyunca böyle bir ders görmediler. Halbuki anaokulundan başlamak üzere dozaj dozaj artırarak üniversiteye gelince belli bir aşamada bu düşünme işini halletmiş olmaları gerekir ki biz de üniversitede onları yapabiliriz son şeklini vererek daha geniş daha karmaşık düşünmeler yapabilerek onları çağımıza hazır hale getirmiş ve toplumun içine göndermiş güvenle güvenle güvenli bir şekilde toplumumuza katkıları olacak şekilde getirebiliriz diye bekliyoruz ama maalesef ben üniversite düzeyinde ...sıfırdan başlıyorum gibi oluyor. Hı hı. Ee, bu programlarımızı... E, ...o da beni umutlandırıyor. Öğrencilerimize tabii bunların bir kısmını anlatıyorum... ...derslerde. E, fakat... ...çok öğrencim... ...tekrar bu programımızı dinlediklerini söylüyorlar. Çünkü öğrenmek istiyorlar. Onlara da buradan merhabalar diyeyim. Hatta bir tanesi Mehmet Arif ismi... Hı hı. Ee, ona da buradan merhaba diyeyim. İnşallah iyi olacak. Evet, Çalışacağız. bir tekrar oluyordur aslında biraz da değil mi program? Derslerinde? Hem tekrar hem de tabi burada biraz daha biraz farklı daha anlatıyoruz evet, tabi daha farklı anlatıyoruz. Var. Zaten öğrenme böyledir. Aynı konuyu değişik kişilerden hatta değişik anlatım biçimlerinden dinlemek lazım hı hı. öğrenebilmek için. Evet. Mesela. Matematik konusunu bir ders kitabından okursunuz ama aynı konuyu mutlaka bir başka ders kitabı da olsa bir başka kitaptan okumak lazım. Ancak zihin o şekilde oluşuyor bununla. Evet. Hocam geçen hafta Spinoza'dan bahsettiniz, baya ilgi çekti. Hmm. mesajlarda falan da var. Hmm. Ee, hocam biraz daha bahsetsin diyenler oldu. Gerçi bugün de biraz Spinoza'dan bahsedeceğiz. Onun gibi filozofların fonksiyonlarından bahsedeceğiz. Tabii. Avrupa Birliği'nin son raporundan bahsedeceğiz. Hmm. Felsefi açıdan ele hmm. alacaksınız istiyorum yani, yani inşallah. Ee, İslamofobiden bahsedeceğiz yine hmm. felsefi açıdan. Ee, ve dinin toplum üzerinde etkisi, insanların dinle uyutulması mı diyeyim? Bu tarz konularımız da var. Ve felsefe nasıl doğdu? Doğuşunun Hı -hı. sonuçları nelerdi? Tabii düşünme yani. metotları, dialektik tabii. düşünme gibi konularımız tabii, var. Tabii. Çok daha fazla tabii. konumuz var. E, yetiştirmeye de çalışacağız. Buyurun hocam, başlayalım Spinoza isterseniz. Şimdi Spinoza, geçen haftadan kalan bölümünü özet olarak ve öz olarak söyleyeyim. Hı -hı. Spinoza gibi düşünürler 16-17. asrın Aşamasıdır insanlığın çıtasında bunu batı felsefesi olarak görmeyelim yanlıştır çünkü bu düşünürler batı toplumu tarafından da o zaman reddedilen kabul edilmeyen düşünürlerdir çünkü mevcudun dışında bir şeyler e, söylüyorlardı mevcudun kültürün, anlayışın, zihniyetin dışındaydı onun için de dışlandılar ama bu insanlığın çizgisidir 16. 17. asır benim de aslında şu anda yaptığım şey 16-17. asır. Daha bugüne gelip de bugünkü e, filozofların niteliğinde eserler ortaya koymamız gerekiyor ki e, arkasından bilim gelsin, onun arkasından da teknolojik icatlar gelsin. Bunu her defasında tekrarlayacağım sistematik düşünme yani felsefe yoksa bilim de olmayacaktır. Bilim yoksa teknoloji de olmayacaktır. Ondan sonra da finans kapital para olmayacaktır. Habire e, borç para alarak dışarıdan bunları yapıp da para üreten milletlerden bir de mirası satarak e, geçineceksiniz. Başka çaresi yoktur. Spinoza'nın özelliği hem teolog hem filozof olmasıdır. İkisi bir arada. Bu çok önemlidir. Yani Tabi Yahudi olması nedeniyle kutsal kitapları çok iyi biliyordu. Şimdi Yahudilerde bir özellik var. Yahudi olabilmen için Tevrat'ı iyi bilmen lazım. Bizdeki gibi e, sözel e, Müslümanlık onlarda sözel Yahudilik yoktur. Biz Kur'an'ı bilmeden Müslüman olduğumuzu iddia ederiz. O da sonuçları ortada görülüyor. Hiç yoğun bir şekilde dinsellik e, empoze edilmesine, şırınga edilmesine, enjekte edilmesine rağmen ortalıkta e, dindarlık, Müslümanlık adına dindarlık göremememizin sebebi de e, bu Kur'an-ı Kerim'i bilmememizden dolayıdır. E, Tabi Kur'an'a dönüş hareketi var Türkiye'de. Bu Kur'an'a dönüş hareketini biz felsefi olarak ele alırız. Kur'an'a dönüş demek, ihtiyaç, doğması demek şu anda ülkede mevcut olan, uygulanan e, zihniyet olarak, teori ve pratik olarak İslam dininin yanlış olduğundan dolayıdır. Yanlış görüldüğünden dolayıdır ki Kur'an'a geri dönelim, doğrusuna ulaşalım. Bu filozoflar da onu yaptılar. Aslında onlar da uygulamayı, o günkü algıyı eleştiriyorlardı. İncil'e geri dönelim diyorlardı. Dolayısıyla hakikaten kutsal kitaplarının kendileri hepsi her zaman böyle çok evrensel değerler içerirler, konseptler içerirler. Ama onların mensuplarının algı kalıpları küçük olduğu için oralara dökerek bu algılıyorlar. Ve bu orijinallikten uzaklaştırıyorlar. Şimdi Türkiye'de Kur'an'a dönüş hareketinin en büyük sebebi bu filozofların Hristiyanlık ve Yahudilikte başardıkları ve aydınlanma ile beraber ki bir daha sonraki programımızda o da var. Ee, tabi kitaplarda yazıldığı şekilde ben anlatmam aydınlanmayı veya diğer konuları ben onları kendim hazmederim hı hı. Özü, özümserim ondan sonra anlatırım çok tatlı ve zevkli olacaktır dinleyenler açısından orta çağda çağımıza geçerken e, bu filozofların ve teologların e, orta çağ teoloji çöplüğüne attıkları eee din, uydurma dinler, efsaneler, masallar, hikayeler. Ve görüyoruz ki Türkiye onları alarak bugün İslam'ı ortaçağ Hristiyanlığına ve Çağ Yahudiliğine dönüştürüyorlar. Bu da tabi e, ilahiyatı bilen ilahiyatçıları rahatsız ediyor. E, o nedenle Kur'an'a dönüş e, hareketi e, yapmaya çalışıyorlar. Şimdi tabi bu aşmaları yapmak görüyoruz ki batıda hem teolog hem filozof olanlar tarafından başarılabilmiş. Salt teolog ya da İslam alimi, din alimlerinin yapabileceği bir işte değil bu. Altından kalkabilecekleri bir yük, bir görev değil. Kesinlikle akıl çapının bu çağa kadar genişletilmesi, yükseltilmesi, güncelleştirilmesi lazım önce. İlahiyat Akademiyası'nın. Tabi filozoflarımız yok. Ee, çok isterim. İlahiyat içinden gelerek filozof olanlar çok önemlidir. Hele dinsel toplumlarda ilahiyatçı filozofların tadına doyulmaz. Batı'da da öyle oldu işte Spinoza gibi. Hem ilahiyatçı mesela Luther de öyledir. bakın Luther protestanlığı getiren kişidir. Adam kilisede papaz, üniversitede ilahiyat teoloji profesörü, şimdi pratiği ve teoriyi hazmetmiş kişinin doğurduğu sonucu görüyoruz ya. Onun için özellikle ilahiyatlarda mutlaka her ilim dalının e, felsefesi ayrı ayrı ve düşünürü ve filozofu üretilmesi gerekir. Şimdi Spinoza gibilerinin doğurduğu sonuçlardan bir tanesi de daha ki çok önemlidir. Artık din, masal, efsane, hikaye olmaktan çıkarılmıştır. Çünkü masal, hikaye, efsane insanlığın çocukluk dönemi eğitim araçlarıdırlar. Mitolojik, mitolojik düşünme mitolojik aynen Doğru öyledir düşünme. tabii. Çocukluk dönemidir. <Gülüyor> Yani bir insanın çocukluk dönemi de öyledir. Masal hikaye anlatırız hı hı. çocuklara. Ama şimdi insanlık tam yetişkinlik dönemine geldi. Yani insanlığın 50'li yaşlarına geldi. Halen siz o yaşlardaki insanlara masal efsane anlatarak din anlatıyorsanız bu artık eskimiştir. Bu sürdürülebilir değildir. Çünkü masal ve efsaneler insanların duygularına hitap ederler. Duygular da hormonlar hormonaldir. Ve doğaldır. Ve insan bu artık doğal olan şeyden de uzaklaşıyor. Beşeri ürün dediğimiz zihine taşıyor. O nedenle zihinleri ancak düşüncelerle e, ikna edebilirsiniz. Artık duygulara hitap eden bu eski tür e, din anlatımı işte sonuç olarak deizm dediğimiz o tehlikeden bahseder oluyoruz. Hı hı. Ama boşuna bahsetme. Ortaya kuram koy. Ortaya kuram koy. Artık duygulara değil, düşünülere hitap edecek e, teoriler, paradigmalar, felsefeler ortaya koymak gerekiyor. Evet, aslında Kur'an-ı Kerim de, yani Kur'an-ı Kerim'i tabii biz tanımıyoruz henüz. Yani batıda bilimsel ilahiyat dediğimiz bu bilim dalını Tevrat'a ve İncil'e uyguladılar ve onların içeriğini bilim ve felsefe açısından irdelediler ve ne olduklarını ortaya koydular. Ve Tevrat ve İncil'in karakterini ortaya koydular. Bizim İslam tarihi boyunca yapılmadığı gibi ki yapılması beklenemezdi. Çünkü bu çağın bir disiplinidir bu. Ancak insanlık bu çağda bu kutsal kitapların karakterini ortaya koyabilecek Akıl çapına, felsefi fikirlere ve bilimsel bilgilere ulaşabildim. Bugün henüz e, Kur'an-ı Kerim üzerinde de böyle bir çalışma yoktur. Ben kendime göre bir tane numune, teşebbüs ilk olarak yaptım. Bitirmek üzereyim. Hı hı. İnşallah e, bir gün onu da yayınlayacağım ki bir e, şey olsun, örnek numune olsun. Kur'an'ın hakikaten kullandığı metodu Spinoza gibiler kullandı. Kur'an-ı Kerim çok enteresandır. O günkü müesses mevcut Yahudiliğin ve Hristiyanlığın din uygulamasını kullanıyor ama aslında onu sonlandırmak istiyor. Buna fazla detaylı giremiyorum. Çünkü bir kitap olarak ancak bunun altından kal kalkabiliriz. Benim o kitapta e, bunlar olacaktır. Web sayfamda da yani örneklerini veriyorum. Web sayfama girerlerse orada da görürler. Parça parça örneklerini veriyorum. Aslında protestanlık Kur'an-ı Kerim'in metodunu kullanmıştır. O nedenle din alanında ilk protestanlık kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Detayına daha sonra girelim. Tamam. Şimdi tabi bizim toplumumuzun şöyle sosyo-dini analizini yapınca bir gerçek ortaya çıkıyor. Toplumumuz bir şeyi yani en azından çağdaş düzeyde, evsafta, nitelikte bir bilimsel bilgi, bir felsefi fikir, bir teknolojik icat yapamadığı için kendine güveni yok. Bugün kendine güveni yok toplumun. Onun için geçmişle hep övünüyor. E, geçmişle övündüğün zaman kendini inkar ediyorsun. Bakın ileri dünyada, batıda hiç kimse geçmişle övünmez. Kendisiyle övünür. Aslında övünme de yoktur. Ama kendisinin bir sürü geçmiştekilerin yapamadığı icatları vardır. Dolayısıyla bizim toplumumuzu da kendine güven sağlayacak bir fikir olsun, bir tane olsun, bir felsefi fikir ama sistemli, bir bilimsel bilgi, bir teknolojik icat yapabilecek akıl çapına ulaştırmamız lazım ki kendine güven gelsin ve geçmişle uğraşıp ya reddederek ya savunarak patinaj yapıp Zaman harcamasın, enerji harcamasın ve yok olup gitmesin. O nedenle bir an önce toplumumuzun akıl çapını çağımızın düzeyine çıkarmamız gerekiyor. Bu da hep söylüyorum sistemli düşünme yaparak mümkündür. Ben burada birazcık nasıl yapıldığını anlatıyorum, uygulamalı da gösteriyorum. Yani Spinoza'yı boşuna okumuyoruz. Daha önce Sartre'yi boşuna okumadık. Daha sonra başkalarını da okuyacağız değişik alanlarda. E, bunu kendimiz yapmak zorundayız. Bakın düşünmenin hiçbir çeşidini yapamadığımız için, yani beşeri düşünmeni yapamadığımız için bütün davranışlarımızda ilişkilerimizde hep biyolojik hormonal yani animal yani hayvansal düşünme egemen olarak yaşıyoruz o durumda da çok affedersiniz ama hayvansal bir hayat yaşıyoruz kavga, dövüş didişme, sürtüşme ne var ne yok haksız çıkar, kazanç ve sonuçta para başka bir şey yok Herkes bakıyorum bir restoranta giriyorum tek derdi para kazanmak. Dışarıda birilerine bakıyorum tek derdi para kazanmak. Peki para kazanı parayı kazanıncaya ne yapacaksın? Parayı kullanmayı harcamayı bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun çünkü düşünmeyi bilmiyorsun. Niye kazanıyorsun parayı? Bakın Batı'da ileri dünyada iş yapmak için para kazanılır bizde para kazanmak için iş yapılır evet. onun için servis sonuçlarını görüyorsunuz orada insancılık görürsünüz burada hayvancılık görürsünüz bütün evenim e, iş yapmada orada da trafik cezası kesilir yanlış park edilen arabalara ama orada amaç trafiği açmaktır Tıkanmasını önlemektir. Para yapmak değildir. Burada da aynı ceza kesilir. Ama para yapmak olduğu için amaç bir türlü önlenmez bu yanlış park yapma işleri ve trafikte açılmaz. Şimdi buraya gelirken bakıyorum. Ee, bir güvenlik şeridi var. Ee, emniyet şeridi orayı açık tutmak için yüzlerce kamera konmuş. Polis araçları da bir orayı kontrol ediyor. Boş zaten. Kim kullanacak onu? Ambulans. Zaten ambulans orayı kullanırken de yine bağırıyor. Sireni açık. Yani. Hı hı. E, orayı da kullanmıyor bazen. Dolu tarafı kullanıyor. Neyse orada da tabii kafa boyutu eksik olduğu için bunlar oluyor. Ama asıl söylemek istediğim şey o yolu açık yolu açık tutmak için devlet bütün imkanlarını seferber ediyor ama yanında dört şerit trafik tıkalı bunu açmak için hiçbir çaba yok. Burada şunu söyleyeyim. Devlete sahip olmak, bir devlete sahip olmak çok büyük nimettir. Evet. Allah muhafaza devlet olmadığı zaman kaos, kargaşa millet birbirini yer İlaç bulamazsın, yemek su bulamazsın, yatak bulamazsın bulamazsın ama devletin daha iyi olması eksiklerini giderebilmesi için mutlaka düşünürlerin bunu eleştirmesi lazım eleştireceğiz ki Eksikler gitsin, iyiler daha iyi olsun. O nedenle kimse kusura bakmasın. Eksik gördüğümü söyleyeceğim. Söylemek benim görevim. Ben öğrencilerime diyorum ki siz aktivist olmayın. Siz bu yaşta zihninizi ve kendinizi geliştirmeye bakın. Bu yaşınız onun için var. Onun için ortalığa dökülüp Aktivistlik yapmayın Onu biz yapacağız Bizim görevimiz Bizim. Herkes üstlenmiyor mu hocam işte Cık. Efendim Kafa katmanın işi Bu çağda Kafa ile olur işler Yani sistemli felsefi Düşünmeler ortaya koyarak Olur bu işler hı hı. Geçen hafta satreden bahsettik Daha önce O bize yol göstermesi lazım Konuşmak, yazmak, adını koymak. Bunlar düşünürlerin işi. Bunu biz yapacağız. Bunu yapanlara da devlet yetkililerine sesleniyorum. Lütfen e, dokunmayın. Bunlar Allah rızası için çalışıyorlar, toplum için çalışıyorlar. Sizin için de çalışıyorlar. Hı -hı. Ha, yetkin var, istediğini yapabilirsin, yap. Hiç sorun değil. E, zaten bu filozoflar, yani kafa katmanına gelen kişilerin hiçbir şeyden korkusu yok bu şeyden yapacağım, anlatacağım şimdi bu Spinoza gibi düşünürlerin yaptığı en büyük hizmet dine daha sonra ondan iki asır sonra falan Marx Karl Marx'ın dediği dün afyondur sözünü söyletmemek için olmuştur ama teoride onu, bunun söylenmesini Kurtardılar, Söyleyemiyor teoride. Ama pratikte yine halen orada da. Ee, ama bugün yok. Onlarda da yok ama. Kar, Marx e, daha epey zaman önce bir asırda var. O zaman vardı. Uygulamada din afyon olarak kullanılıyordu. Marx'ı hiç bilmeyen, duymayan ya da hiç okumayan biri de bu sözünü duymuştur muhakkak din afyon Tabii, sözünü. Evet. Dini afyon olarak kullananlar din işportacılarıdır. Hı hı. Dolayısıyla Spinoza gibi düşünürler, dinin şahsiyetini de kurtardılar ve korudular. Dolayısıyla niye afyon kullanırsınız birini uyuşturursunuz? Ona daha iyi hükmetmek için. Evet, hükmedip sömürmek için. Hı hı. Evet. Din maalesef insanların Tanrı ile olan ilişki kurma ihtiyacını bu Tanrı kavramı ortaya çıktığından beri uyanık egemen kişiler hep istismar etmişlerdir. Evet ve din eşittir, itaat olmuştur. Tanrı ya itaat istenerek de facto gerçekte var olan yöneticilere itaat istenmiştir. Ve maalesef bu böyle oluyor. Bu çok yanlıştır. Dini tekellerine alanlar insanların tanrıya genel anlamda söylüyorum. Allah olursa İslam'ı kastetmiş oluyorum. Genel alanda cinsisimdir tanrı. E, genel anlamda şey olmuştur yani eee İnsanların Tanrı ile doğrudan direkt e, ilişki kurmalarını istemezler, Tanrı'yı da sevmelerini istemezler. Tekelini aldığı dini Tanrı'yı, tekelini alan kişiyi severseniz Tanrı'yı sevmiş oluyorsunuz. Hmm. Bu bütün <gülüyor> izimciliklerde vardır izim tüm izmlerden. Mesela bunu bir dönem Atatürkçülerde de gördük. Yani Atatürk'ü doğrudan direkt sizin sevmenizin hiçbir önemi yoktu. Kim Atatürk'ü tek aldıysa hele de yönetimdeyse askeri de darbede yapmışsa eğer onu seviyorsanız de facto, egemen yöneticiyi Atatürk'ü sevmenizin bir önemi vardı. Yoksa onu sevmeyip direkt Atatürk'ü sevmiş olmanız sizin mağdur olmanıza, zulüm görmenize engel değildi. Hı hı. Onun için bu böyledir. İşte bu filozoflar bunu sağlamışlardır. Artık çağımızda, çağımızda herkes birey kavramının gelişmesiyle beraber herkes doğrudan ve direkt olarak Tanrı'yla ilişki kuracak ve sevecek. Aracı yok. Din adamı yok. Şeyh yok. Memne yok yani. Doğrudan direkt olacak. Hı hı. O nedenle bu aracılar ve tefeciler din aracıları ve tefecileri bu ne filozofları severler, ne bilim insanlarını, ne de gerçekten Tanrı'yı sevenleri severler, sevmezler. Ve bu filozofların bunlara bağlantılı olarak yaptıkları dine ve Tanrı'ya en büyük katkı, Tanrı ve din kullanılarak haksız kazanç elde edilmesini önlemek olmuştur. Artık ileri dünyada, ne siyaset yoluyla ne de din yoluyla haksız kazanç elde etmek mümkün değildir. Çünkü insanların akıl çapı buna ulaştırılmıştır. Filozoflar bunu ulaştırmıştır. Orada artık öbür dünya satarak efendim, bu dünya belalarından kurtulacaksın satarak e, onları sömüremiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de bundan çok muzdaribiz, şikayetçiyiz. Din adı altında maalesef senin benim hakkımı yemek için örgütler kuruluyor. Sözüm ona bunlar dini, cemaat bilmem ney. Ama sonuçta senin benim kadro hakkımı, makam hakkımı, efendim terfi hakkımı, ihale hakkımı gibi haklarımı yiyerek Haksız kazanç elde etmek örgütleri kurdular. Şimdi yüz binlerce kişi buralara gidiyor. Allah için mi gittiler? Hepsi bir şekilde haksız kazanç elde ettiler. Bu Bunu bilelim yani. E, din'in kullanıldığı yerde mutlaka sömürme olacaktır. Haksız kazanç elde edilecek. Yazmıştık Hı, tahtaya evet o? hocam Din satandan uzak durmak gerekir çünkü mutlaka sömürecektir Notlarınızda evet. buldum Evet. O dikkatimi çekti yazdım Gerçekten buraya Karar senin yani <gülüyor> ben seçmedim onu Hocam bu arada bir şey hatırlatmamı istemiştiniz Hı. Bu gözlerden hacı olmaz hikayesini anlatacağım ha, Evet şimdi bu şeyle sözle elintili olarak Bu gözlerden hacı olmaz diye bir hikaye var o da şöyle, kedinin biri yaşlanmış, ihtiyarlamış artık av avlayamaz oldu, oluyor. Biliyorsunuz kedilerin avı farelerdir. Hı hı. Ama açlıktan da ölecek ne yapayım demiş, düşünmüş, taşınmış demiş ki bu fareleri hacca gideceğim sizden helallık alacağım diyerek bir toplantıya davet edeyim. Orada da onları birkaç tanesini artık kaç tanesini boğabilirsem boğayım, depolayayım, stoklayayım, geçinir giderim bir süre daha. Karar veriyor ve ilana geçiyor. Diyor ki falanca evin çok affedersiniz kanalizasyonun yanındaki çukurda şurada toplantımız var şu saatte. İşte hacca gideceğiz yaş kemale Erdim Gelin helallık alacağım. Dediği saatte geliyor fareler. Baya da gelen var. Zavallılar. Haç deyince onlar da konuşmuş. Ee, bizimki kürsüye çıkıyor, konuşmaya başlıyor. Ee, efendim işte bu zamana kadar ananızı, babanızı, evladınızı, kardeşinizi yedik. Şimdi gördüğünüz gibi yaş kemale erdi. Ha ilahi davette vaki oldu. Efendim hacca gideceğim. Sizden Helallık almak için buraya çağırdım derken toplantıya geç kalan yaşlı bir fare kapıyı aralamış dinliyormuş ama bir taraftan da gözlerine bakıyormuş fark etmiş can hıraş bağırmış demiş ki bu sizi kandırıyor bu sizi yiyecek bu gözlerden hacı olmaz kaçın diyor ve bütün fareler kaçıyor kurtuluyor kurtuluyor mu hepsini kurtuluyorlar evet <gülüyor> hocam e, kurtulamayanlar da oluyor geçen hafta değil onun önceki hafta umreye götüreceğim diye bir şirket insanları topluyor paralarını alıyor daha sonra Türkiye'de bir yerde dolaştırıp aldıkları yere geri bırakıyorlar umreye götürmüyorlar en son insanlar haklarını talep ediyordu ama paralarını falan aldılar yani bandırdılar. <gülüyor> Devletin var olması büyük nimettir. Hı hı. Devlet olmasa bu haklarını alamazlar. Hı hı. Ama biz devletimizin daha efektif, daha kanun ve nizam intizamı egemen kılmış olarak görmek istiyoruz. Öyle her isteyen istediği suçu işleyebilememeli, o cesareti bulamamalı. Biz devletimizi böyle istiyoruz. Devlet büyük bir nimet yıkılmaması için her zaman elimizden geleni yapmamız lazım. Öyle teşebbüsler de olursa devletimizi yıkmaya önce gençleri değil biz yaşını başını almış kişiler önce gidecek ondan sonra gençlere sıra gelecek. Çünkü eğer bir devlet bir toplum bir bela ile karşılaşmışsa bunun sorumlusu gençler değil yaşlılardır önce biz gideceğiz hı hı. sonra gençler Gençlere hemen sürmeyin bir daha öyle ileriye evet ama devletimizin daha efektif olması için de gerekli eleştirilerimizi felsefi ve bilimsel olarak yapacağız hı hı. biz tetikçi değiliz biz savunmacı da değiliz saldırmacı da değiliz biz objektif söyleriz hı hı. söylediğimizden dolayı da başımıza ne gelecek hiç endişe etmeyiz Şimdi bu Spinoza gibi kişilerin Spinoza gibi kişilerin bu e, gelişmeleri yaptıkları zamanlarda Engizisyon dediğimiz mahkeme vardı. Kara bir leke. Ya. 13. asıl başında bir papa tarafından kuruldu. 1200'lerde. 1820'ye kadar 6 asırdan fazla bu e, hükmünü icra ediyordu diye mahkeme o günkü mevcut din anlayışına aykırı bir fikir ileri sürenleri bırak ileri sürmeyi kendi kafasının içinde düşünüp de saklayanları bile bu mahkeme ile yargılıyor ve suçlu buluyor envai çeşit işkencelerle öldürüyorlardı. İşkencelerin bazılarını söyleyeceğim. Suçlu bulunan kişi ölmüşse, mezarından çıkarılarak işkence ediliyor. Bu şeyde de var. Emeviler devrinde Hz. Hüseyin ölüyor, mezardan çıkarılıyor, tekrar işkence ediliyor. Yani bu o dönemlerin bir işkence çeşidi. Metalden yapılmış boğanın karnına konuyor ve ateşe tutularak canlı canlı yakılarak öldürülüyor. Kim bu öldürülenler? Bugünü bize sağlayanlar. Evet. Büyük acılar çekerek yavaş yavaş, yavaş yavaş bağıra bağıra can verdiriyorlardı boğarak öldürme, kırbaçlayarak öldürme, aç ve yırtıcı hayvanların önüne canlı canlı atılarak öldürme, suda boğmak gibi akla gelmeyecek işkencelerle bu insanlar düşünürler, öldürülüyorlar. Çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. En son Avrupa Birliği'nin son ilerleme raporundan bahsediyorduk. Türkiye dev adımlarla uzaklaşıyor demişti bu raporda. Buyurun hocam. Daha felsefi açıdan evet. siz değerlendirin. Şimdi bununla ilintili olarak bu İslamofobi konusu var. Hı hı. İslamofobi fiziksel bir korku değil evet, İslam'da. Evet siz felsefi bir korku diyorsunuz. Aynen öyle. Ve bunu özellikle gelecek nesiller çok dikkate almalılar. Bakın Türkiye çağdaş düşünme işini yapamadığı için çağa akort olamadığı için batının dibinde ki bu topraklarda bir tehdit olarak görülüyor. Ve hakikaten planlarında var. Türkleri buradan sürmek ve bu arazileri almak. Eğer Türkiye Türk milleti bu topraklarda kalmak istiyorsa bir an önce çağın düşünüş biçimine adapte olup tehdit olarak görülmeyi sonlandırması lazım. Yoksa buraları bize yar etmeyecekler. Şimdi hiç unutmuyorum ben diplomatik görev yaptığım sıradaydı. Bana bir batılı diplomat şöyle demişti hocam dedi Sizler bu Türkiye arazilerini bizlerden İslam sayesinde aldınız biz de oraları yine sizden İslam sayesinde geri alacağız ben tabi o zaman bunu pek anlamadım yani kendisini de soramadım sormadım ama bu ben hep aklımdaydı aklımdadır eee Oradan bu yana yıllar içerisinde gördüğüm gelişmeler, güzergah, gidişat e, ve bir de bu düşünme e, sorununu, konusunu daha çok kavradıkça anlamaya başladım. Türkiye maalesef yoğun bir din adı altında, din adı altında yoğun bir düşünmeme e, durumunda tutuluyor. Düşünmeyi yapmasın isteniyor ve maalesef e, düşünmenin önüne engel olarak da halen din kullanılıyor. Farklı bir şey söylendi mi hemen din karşına çıkarılıyor. Habuki çıkarana bakıyorsun dinle alakası yok, dini yaşadığı yok. Ama bu e, masal, efsane, anlatımı da düşünmeyi öldürüyor, engelliyor. Din, masal efsane değil kardeşim. Din hele de İslam dini tamamen düşünsel, zihinsel bir mesele. Bu insanlığın çocukluk dönemi ve insanın da bebeklik ve çocukluk dönemi eğitim şeyidir. Masal hikaye, efsane anlatımı. Yetişkinlik çağına gelmiş insanlara bin yıl sonra bile halen Bunlar anlatılıyorsa ben bu ülkenin, bu toplumun geleceğinden endişe ederim. Felsefi olarak endişe ediyorum. Hı hı. Bir an önce herkes en alt tabakasından en üst tabakasına kadar. Bu çağdaş düşünmeyi yapabilir hale gelmeli. Çağ ve ileri topluma entegre olmalı. Entegre olmalı ve ancak o zaman tehdit görülmesi sona erecek ve buralarda belki rahat yaşama imkanı bulacağız. O nedenle her hafta tekrarlıyorum felsefe üniversitesi kurmak şart. Bu olmadan olmaz. Efendim. Dolayısıyla tabii biz çağdaşlaşmayı da hep e, kaportasal algılarız. Halbuki çağdaşlaşma Düşünseldir, motorsaldır. Dolayısıyla çağdaşlaşma kaportada değil, motordadır. Kaportasını görüyorum çok modern ama motoruna bakıyorum yine Milattan önce çağı, Mezopotamya e, akıl çapından hı hı. olmaz. Madem kaportanı çağdaşlaştırdın. Motorun da çağdaşlaştırmak önce zorunda sensin. Yoksa bu oksimoronluktur, antinomiliktir, aporiyadır, felsefi olarak yani. çıkmazdır, çelişkidir, <gülüyor> evet. çift kişiliktir, e, kendi kendini tezattır, çürütmedir, Hı -hı. inkardır. Evet. Kaportan çağdaşsa motorun da çağdaş olacak. Son model bir araba kaportası içinde karnının varlığını düşünün. Yani 100 yıl önceki motoru da söylemek istemiyorum. 2000-3000 sene önce icat edilen kanıyı düşünün. Kaporta şey ama içi kanı. Olmaz. Önce motorunu bincelleştirmek zorunda olan kişiler bu ülkenin çağdaşlığını tekeliğini aldığını iddia eden kişilerdir. Şimdi tabii ülkemizde maalesef bu televizyon kanallarında konuşmaları izliyoruz. Hiçbir sorun çözülmüyor. Aynı şeyler sürekli anlatılıyor. Sorun konuşuluyor ama evet, sorun. sadece konuşuluyor. Hep negatifler. Ve bunlar çözülsün de istenmiyor. Sürekli negatif olsun ve onları satarak popüler olalım. Para kazanalım, yani haksız kazanç elde edelim. Yeni nesle hitap ediyorum. Biz geldik gidiyoruz. Ama sizin için çok önemli. Ya dünyada başka bir ülke yok. Gece gündüz, 7-24, 12 ay siyaset konuşuluyor yani. Ya başka konusu yok mu bu ülkenin? Siyaset nedir ki? Gidin diğer ülkelere geri ülkelere gidin bakın biraz da futbol konuşuluyor hocam futbol siyaset futbol, futbol aynı ne farkı var hı hı. kardeşim kendi meseleni konuş kendi meselenle ilgilen siyaset niye bu kadar değerli bu ülkede tek sebebi var haksız kazanç elde etme imkanı olduğu için hukuk kanunen de çok imtiyazlı kazançlar var ama hukuken ve hak olarak onlar da meşru aslında. Bunu da bilelim. Hı hı. Kanunu kendileri çıkarıyor. Efendim, yapıyor. Dolayısıyla bu gidişle bu ülkede e, siyaset yapacak e, rezerv kaynak da kalmayacak. Onu da söyleyeyim. O nedenle bir an önce e, yapmamız gereken bu kafasal işi yapmaya bakalım. Bu ağızla yapılabiliyor olsaydı onu bizden daha iyi yapabilen olmayacaktı. Ama elin oğlu bu işi elden, koldan, ayaktan, bedenden, ağızdan aldı kafaya geçirdi. Ve bu kafa da doğuştan getirdiğimiz kafa değil. Beşeri insanın icat edip insana monte ettiği ve gıdım gıdım beş milyonunu geliştirip bugüne getirdiği kafadır. nedenle e, bu körü körüne yani itaati, yani körü körüne değil aslında çok uyanık bir itaat. Mutlaka bir haksız kazanç elde ettiği için itaat ediyor. Bakın Sokrates 2500 yıl önce Yunanistan'da bu çok tanrıların olduğu yani uydurma tanrıların olduğu bir dönemde ve o sistemde de bugün e, Müslümanların içinde bulunduğu Müslümanların uyguladığı bir durumu şöyle dile getiriyorum: İlahlara tapınma devlete yapılan bir itaat görevinden Başka bir şey değildir diyor. O nedenle her dönemde, o dönemde de her dönemde de yöneticiler, analar babalar da hatta çocuklarının çok dindar olmalarını isterler. Toplumlarının çok dindar olmalarını isterler. Öbür dünyalarını kazansınlar diye mi? Hayır. Onlara itaat etsinler. Itaat etsinler. Onlara itaat etsinler, onları sömürsünler. Aslında hakikaten bir insanın ilk sömürgecisi genellikle ana babasıdır. Ve bir çocuğun dindar olmasını nasıl olacağını da zaten o da bilmiyor, o da değil, bilmiyor, önemli de değil. Onun dindarlıktan kastı ebeveyne itaattir. Ee, yöneticilerin de itaatten kastı tanriyetin kendilerine itaattir. Yoksa demin de söylediğim gibi çok iyi insan ol, çok iyi dindar ol, Tanrı'ya itaat et, ibadet et ama bu itaatsızlığı yap gene dinsizsin. Bunları işte spinozalar bitirdikleri dünyada. Bizde de bitmesi gerekiyor bunların. Şimdi geldik şeye. Bu sistemli düşünme nedir, nasıl yapılır? Tabi zaman zaman da anlattım ama burada e, özellikle analitik düşünme, eleştirel düşünme, diyalektik düşünme, sorgulama bunlar nedir, nasıl yapılır bunları anlatacağım. Hı -hı. Bu arada ha? hocam bir röportajımız var Hı -hı. Tamam. onu da izleyelim. i̇zleyelim. Düşünme nedir? diye sorduk çağdaş düşünme nedir akıl nedir diye sorduk halka evet. cevaplara bakacağız şimdi akıl nedir akıl nedir? Akıl çok önemlidir akıl o kadar önemli ki öfkenin önüne geçmemelidir akıl çok değerli bir şeydir kullanmasını bilirseniz evet. Düş düşünme nedir peki düşünme nedir o fikirdir o da, o da bir, ayrıca bir fikir Düşünme akılın bir parçasıdır <gülüyor> Son olarak sorayım çağdaş düşünme nedir? Çağdaş düşünme Demokrasidir başka ne olabilir hanfendi? Akıl Kimse bakın en deliğe sorun akılını bizimle değiştirmez Akıl Yani insan görüyor ya her şeyi geliyor. Dünyayı görüyorsun. Bugün 3 yaşındaki torunum bela benimle yarışıyor akıllar. Bunun için. Herkes her şeyi biliyor. Düşünme nedir peki? Düşünme. Ya sabah kalkıyorsun evinde. Elini yüzünü yıkıyorsun. Düşünüyorsun ben bugün ne yapayım? Ne diyeyim? Düşünme düşünme insanın güdüsüdür yani. Evet, son olarak çağdaş düşünme nedir sizce? Çağdaş. Güzel yaşamak, güzel bir memlekete, güzel bir vatanda, yeşillikler içerisinde, herkesin evine ekmek getirdiği, çocukların rahat okuduğu, sosyal yaşantısı olan ve çok güzel yani savaşsız, kavgasız, görüntüsüz bir memleket. Akıl nedir? Akıl insanların düşünmesini sağlaması için ve mantıklı hareket etmesi için. Bir gençim. Evet. Düşünme nedir? <gülüyor> Vallahi çok güzel soru. Düşünme nedir? Ya e, öncelikle bir şey istemen lazım. Onunla ilgili de fikirlerini üretmek için de düşünmen lazım. Peki, çağdaş düşünme nedir? Çağdaş düşünme. Ya e, düşüncenizin gelece geleceğe yatırım olması lazım. Hani gelecekle ilgili olması lazım ki ve hani biraz daha aydınlık olması lazım bu düşüncenin. Akıl kullanamadığımız tek şey bence. Düşün... Her şeyi kullanabiliyoruz teknolojiyi Bütün güzellikleri ama aklımızı kullanamıyoruz. Kendim de dahil olmak üzere Beceremediğimiz tek şey bence. Peki düşünme nedir? Düşünme de işte beceremediğimiz şeyler. Evet, son olarak sorayım. Zaman çağdaş düşünme nedir? Çağdaş düşünme nedir? Güzel Nasıl diyeyim? Yani şu Bulunduğun ortama göre ee, düşünme şeklini şekillendirme gibi bir şey herde. Akıl bir ustur yani. Akılını kullan kullanmak lazım yani. Akıl Allah Cenab-ı Allah herkese bir akıl vermiş. Hani bunu iyi kullanmak lazım. Evet. Düşünme nedir? Düşünme de bir tek hayvanlar düşünemez. İnsan olarak bir düşünebilir. Her şeyi düşünüyoruz zaten. Yani hayatımız her şeyi düşünüyoruz. Adam atarken bile düşünüyoruz yani. <gülüyor> biraz şey bir soru akıl ya akıl şöyle diyeyim insanın e, bir meziyetidir herkesin aklı bir olsaydı herkes aynı şeyi yapardı demek ki e, inisiyatifidir iradesidir öyle diyeyim ben evet. düşünme nedir e, düşünme de tabi bu merkezde yani akıl odaklı düşünürsek düşünme de o akla ulaşabilmek için olan bir safhadır diye düşünüyorum evet. son olarak çağdaş düşünme nedir Çağdaş düşünme, çağdaşlık e, her e, şeyde olmalı, mer, mertebede olmalı. Yani şöyle diyeyim, çağdaş dediğiniz zaman insan haklarına, e, özgürlüklere, adalet, en önemlisi adalet. Adalet doğrultusunda yapılan her şey bence çağdaşlıktır yani. Akıl aslında en önemli bir Allah tarafında verilmiş olan en önemli bir e, şey diyelim, nimet diyelim. Peki düşünme nedir? Düşünme... Her, ins her insanda var olan bir özelliktir. yani, öyle. Son olarak çağdaş düşünme nedir? Çağdaş düşünme. Çağdaş düşünme daha çok e dünya ile ilgili bir şeydir yani. Akıl nedir sizce? Akıl, Allah insanla, insandan insana değişen. Beyin gücü mü diyeyim artık akıl yani beyinde odaklandığına göre olduğuna göre, oradan kaynaklandığına göre evet. bir şey değil mi? Düşünme nedir peki? Yine yine yani insanların düşünce nereden kaynaklıyor yine beyinden kaynaklanıyor yani bunun gelişmesini ne onu bilemiyoruz yani. Son olarak çağdaş düşünme nedir? Çağdaş düşünme yani dünyanın gidişatına göre olumlu bir şekilde düşünmek akıl her evet. akıl us ee, düşünebilme yetisi mi diyeyim ya bir TDK tanımı çıkaramadım. <gülüyor> düşünme nedir? Ee, düşünme insanın e, iradesini yönlendirebilme biçimi. Değil mi? Son olarak <gülüyor> Son olarak çağdaş düşünme nedir hmm, çağdaş düşünme e, insanların ya da uygarlığın ee, eriştiği noktaya uygun düşünebilmek. Evet. Düşünme oturduğum yerde bazı konular düşünüyorsun. Mesela iyisini kötü ayırt etmek için öyle düşünceler yapılır. Evet. Son olarak çağdaş düşünme nedir? Çağdaş. İnsanların çağdaş olması lazım, düşünmesi lazım, görünenleri aydınlatması lazım. Ona göre devam edilir. Evet. Akıl nedir? Akıl düşünebilmek. Sonuçta e, bazı şeyleri yerine getirebilmek için doğru bir harita çizebilmek. O harita doğrultusunda akılla birlikte yola çıkabilmek diyebiliriz. Peki düşünme nedir? Akılla düşünce arasında mı? Düşünme nedir? Evet. Düşünme. Düşünme de işte en çok herhalde insanla hayvanı ayıran bir husus diyebiliriz burada. Hayvanlar çok fazla çünkü düşünemiyor ama insanlar düşünme doğrultusunda hareket edebiliyor ona göre hayatlarını yönlendirebiliyor diyebiliriz. Evet, son olarak çağdaş düşünme nedir? Çağdaş düşünme çağdaş düşünme de yine şunu söyleyebiliriz çağdaşlaşma hani kavramı çok önemli ya ülkemizde ve tüm dünyada ülkenin yine hem geleceği hem insanların mutluluğu için çağdaş bir ülke için Atatürk ilke ve inkılaplarının doğrultusunda insanların e, ...bu düşünce de hareket edebilmesi diyebilirim ben. Akıl e, yaratma işidir. Kesinlikle evet. Peki düşünme nedir? Düşünme... ...aklın ürününü ortaya koymadan... E, ...geçen süreçtir. Süreçtir. Evet aynı. Son olarak çağdaş düşünme nedir? Çağdaş düşünme... ...mevcut bulunduğun yüz yıla göre hareket etme eğilimidir. Evet, akıl nedir? Düşünme nedir? Çağdaş düşünme nedir? diye sorduk hocam. Ara ara da soruyoruz bu soruları çıkıp halka. Değişik de geliyor hocam. insanlara Tarih bu sorular. Genelde de. siyaset falan soruluyor röportajlarda. Bunu sorunca insanlar böyle bir soruya bak falan diyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez sorulan sorular bunlar. Hı hı. Ve e, onlar değil yani. Kafak atmana bile sınıfta kalıyor. Hı hı. Akıl, düşünme işlemini yapan aygıttır. Düşünme, fikir üretme işlemidir. Çağdaş düşünme de akılcı ve bilimsel düşünmedir. Bunun ne olduğunu daha önceleri anlattık. Hı hı. Ee, bunlara ulaşmamız gerekiyor. Şimdi biz habire daha önceden beri insanın iki yapıdan meydana geldiğini anlatırdık. Biri doğal yapısı, öbürü beşeri yapısı hı hı. diye. Bakın M.Ö. yani bundan 2500 yıl önce... Demokritos diye bir filozof diyor ki, bilgi insan mutluluğun yolu olarak zihnini geliştirmeye çalışır. Bedensel insan animal. animal ise bilgiden yoksun olarak doğal arzularının peşinde koşar. Onların peşinde sürüklenir ve sonuçta kendisine ve topluma hiçbir katkısı olmadan göçer gider, Bilakis zararı da olur. Sizin anlattığınız animallik, huminalliğe çıkıyor yine evet. aynı, aynı şey çıkıyor. İnsan bilgi demektir. Fikir ve bilgi yoksa insan yok demektir. Evet. Şimdi geldik bu sistemli düşünme. Zaman zaman da şey yapıyordum daha doğrusu felsefe tabi biz felsefe deyince sanki bize lazım olmayan fantazi lüks bir iş hı hı. hatta kafayı yeme işi olarak algılıyoruz hı hı. çünkü bu tür bir düşünme tarağında tarih boyunca bezimiz olmamış halk tabiriyle fakat herkese şart olan bir şeydir işte görüyoruz bilmiyor halkımız ve bunu yapamıyor tamamen hormonal ve bedensel liğin e, e, güdümünde yönetiminde egemenliğinde hareket ediyor ve hayatını da yaşayamadan bu diyardan terk-i diyar edip gidiyor aslında felsefe ya da herhangi bir sistemli düşünme varlığın ve hayatın ve insan olmanın anlamı üzerinde düşünmektir anlamdır anlamdan ibarettir insan görünenin gerisindekini bulmaktır şu görünen beden bu doğal bir şey ama bu insan olan bu değil ki bunun gerisindedir insan dediğimiz şey ve onu görmektir bulmaktır tabi bunu yaparken yaparken bir de var olmayan olgu, obje ve olay yaratmaktır İnternet, bilgisayar televizyon, motor hı hı. elektrik, Teknolojik masa şey. her şey kavramlar kurumlar, kuramlar insan hakları, demokrasi ulus kavramı, eşitlik bunlar hep düşünerek üretilen şeyler bunlar doğada yok İnsanda da yok. Adı sistemli olmasa da bu tür düşünme insanlık tarihinden beri vardır. İnsanlık diyorum, insan farklı bir şey, insanlık, insanlık farklı hı? bir şey. İlk düşünme insanın ortaya çıktığı Afrika'da başlar. İlk. Antropolojiye göre 5 milyon yıl aşağı yukarı olur açık arttırma azaltma olur yani ama ortalama bu oradan başlıyor oradan Asya'ya doğru gidiyor Asya'dan yukarı Orta Asya'ya çıkıyor oradan bir kolu aşağıya Mezopotamya'ya geliyor bir kolu da yukarıdan Avrupa'ya doğru gidiyor bu büyük ihtimalle M.Ö. 10.000-20.000'lerde oluyor bunlar yakın ama öbür dediğimiz milyonlarca yıllık işler. Bu Mezopotamya'ya geliyor. İlk yerleşiklik ve felsefi olmasa bile yani 5000 milattan önce 5000-4000 yıl sonra felsefi sistemini düşünme başlıyor. Orada bir sistematik diyebileceğimiz kuralları belli olmasa da bir düşünme başlıyor. Nitekim Pek çok bilim alanında buluşlar oluyor. Sistemler, hukuk, ahlak, kanun, e, siyasal sistem, eğitim gibi şeyler icat ediliyor. Bu zaten bizim ilk üç düşünme aşaması olan sihirsel, mitolojik ve tanrısal düşünmenin ortasına rastlıyor. Felsefi düşünmeye geçişte. Şimdi bu Mezopotamya bizim için çok önemli. Mezopotamya dediğimiz zaman bizim işte Diyarbakır, Kuzey Mezopotamya, Urfa oralar aşağısı da Bağdat, Basra'ya kadar iner Güney Mezopotamya bu insanlar, buradaki insanlar insanlığın ilk tabii geçmiş birikimleri kullanarak ilk sistematize edenlerdir ve öyle anlıyoruz ki antropolojik olarak bu bölgenin insanları ilk üç düşünmeyi yapmış olan insanlardır. Şimdi ben bu açıdan bakınca Türkiye'nin e, halk unsurlarını oluşturan kesimlere bakınca e, bunu deneyimledim, e, test de ettim. E, Güneydoğu'da görev yaparken buralarda da tanıdığım öğrencilere kişilere uyguluyorum. Türkiye'de Düşünme işlemini sistemli yapmak ve felsefe yapmaya en uygun kesim onlar görülüyor. Hmm. Şimdi ben onlara bir tavsiyem var. Bakın Türkiye'de en müsait kişiler insanlar sizlersiniz bu düşünme işini yapmaya. Sizin bu el kolla iş yapmak zaten çağımızda bitti. Ve el kolla iş yapma da onların yapısına uygun değil. Ama maalesef dış güçler onlara bu terör diye el ve kolla ayakla bedenle yapılan bir iş verdiler. Bu onların yapısına uygun değil. Bu terör işini bıraksınlar. Bir an önce bu kafa işine El alsınlar. Hem kendilerine hem de Türkiye'nin diğer kesimlerine katkıları olacak. Ve bu ülkenin kafa katmanını elde edecekler. Böylelikle insanlığa da hizmet etmiş olacaklar. Ben diğer kesimlere bakıyorum. Onlar ancak onlardan sonra ancak bu işi yapabilecekler. Hı hı. Çünkü... Bu ilk üç düşünme işlemini de yapmadıklarını görüyorum sondaj yaptığım zaman. Hı hı. O nedenle ben onlara tavsiyem e, bu el kolla yapılan işleri bıraksınlar. Başta terör gelir bu kafa işine el atsınlar e, ve bu ülkenin de bu kafa işi ihtiyacını bir, bir şekilde e, gidersinler. Şimdi oradan Mezopotamya'dan böyle Batıya doğru geliyoruz, Irak işte Kuzey Suriye, oradan bizim Ege sahillerine geçer. O pardon, oradan İsrail'e Kudüs'e, hatta önce Mısır'a Mısır'a gider, oradan da yukarıya biraz kıvrılır, İsrail'e Kudüs'e gider. Düşünme işlemi böyle olmuş felsefi düşünmeye kadar. Onun için Yahudilerin de bu sistematikliğe çok büyük katkıları olmuştur. önce 1000'de e, Tevrat'ı e, tedvin etmeleri e, nedeniyle bu Semitik dinler dediğimiz alanda ilk kutsal kitap e, formülasyonunu yapabilen insanlardır. Bu kolay bir iş değildir yani. Bunu becerdiler sonra Hristiyanlardan onlar, onlar onlardan aldı oradan oradan bizim Ege sahillerine sıçrar bu düşünme işi bakın böyle bir güzergah izliyor hani biz deriz ki bu ülkeden bu topraklardan düşünür çıkmaz ilk düşünürler bizim Ege sahillerinde evet. çıkmıştır İzmir, Aydın, Söke Efes, Didim Selçuk Süsam Adası Ege'de buradan çıkmıştır. Tales, Heraklitos, Pisagor orada çıkmışlardır. Fakat oradan bu yana e, arkası gelmedi. Hele bize geçtikten sonra bu topraklarda hiçbir tane çıkmadı. Bir zamanlar dünyanın e, kafa katmanını üretmekle övünen bu sahillerimiz şimdi incir, zeytin, üzüm üretmekle övünüyoruz. Yani doğal şeyler. Şimdi oradan karşıya Yunanistan'ın güney tarafında e, ki sahile vurur bu iş. E, bu ilk filozoflar Sokrates'ler şey pardon Thales'ler orada Sokrates Aristotel Eflatum karşımıza çıkardı. Ama Sokrates'in hocalarına baktığımız zaman, felsefe hocalarını bizim bu Ege sahillerinde felsefeyi öğrenmiş kadınlardır. Hmm. Tabi bir de öyle derler, kadından filozof evet olmaz hocam. diye. İlk hocaları Sokrates'in ilk felsefe hocaları birkaç tane kadındır. Onların da isimleri var. Şimdi ben bu Güneydoğu'yu Tabii antropolojik ve sosyodini analiz yaparak gezerdim. Dikkatimi şu çekerdi. İlçelerinde mesela cami olarak bir tane veya iki tane cami görürdüm. Dikkatimi çekerdi. Niye böyle diye hele yani. bizim Karadeniz'de adım başı cami dolu. Bu antropolojiye gittiğim zaman anladım ki oranın insanı bu mabet kavramı. İlk çıktığı zaman yani çocukluğunda o evet. aşamayı yaşamış. Tamamlamış o aşamayı. Evet diyorsun. aşamayı yaşamış. Karadeniz tarafı o aşamayı Karadeniz şey tarafı mı? üç dört yüz olur oldu, Hı -hı. oldu o aşamayla tanışalı. Hı -hı. Onun için çocukluğunda oynayamadığı o aşamayı, Hı -hı. oyuncağı ve yaşayamadığı aşamayı ileri yaşlarda oynatacağınız zaman yaşayacağınız zaman bu sefer abartıyorsunuz işte. Evet hocam e, şimdi araya gideceğiz. Gene Mabet evet, yine var. Mabet inşası yine devam edelim. Kısa bir ara. Tamam. Çağdaş Düşünme devam ediyoruz. Hocam şimdi arada ben biraz mesajlara baktım. Çok hmm. fazla sizin kitabınızı soran hmm. oldu. E, o yüzden bu kitabı ben bir göstereyim. Hmm. Neredeyse her program gösteriyoruz. Tekrar gösterelim. Şöyle... Yönetmenim de gösterebilirse, kameramanım da biraz yakın plan girerse, hocamızın Çağımız kitabı, Tuğamız ve Türkiye isimli düşün ve bilim alanları. Evet, hocam nereden temin edecekler? Bunun internetten oluyor. Oradan da şey de var yani. Yayın evinin. <gülüyor> yayın evinde var, de şey var. İnternetten de temin tamam. edilebiliyor. Ee, bu arada ulusaldemokrasidenstitüsü.org'da hmm. siteniz. Oradan hmm. da e, o siteye de girip hocamızın yazdığı yazılara ulaşabilirsiniz. Burada yayınlarımızı da paylaşıyoruz. Aynı zamanda e, KRT TV'nin YouTube hesabında da programların tekrarlarını hmm. paylaşıyoruz. Tamam. Oradan da izleyebilirler. Tekrar tekrar diyelim ve mabet inşası diyordunuz hocam. Oradan devam edelim. Evet şimdi ben e, Güneydoğu'da mabetlerin az olmasını gördüğümde bir önce yadırgıyordum diyordum hı hı. herhalde bunların dinle pek alakası hı hı. yok. Ama e, daha sonra bilime el atınca anladım ki onlar o aşamayı geçmişler. Dolayısıyla e, yani e, şimdi ortalığı mabet doldurmakla nasıl ki ilk medeniyet tarım idiyse, bugün tarım yaparak medeni olunmuyorsa e, tarımla medeni olunmuyorsa bugünkü ürünlerle medeni olunmuyorsa 10 e, bin yıl önceki aşamayı şimdi mabet aşamasını şimdi e, ortalığı mabet doldurarak da dindar olunmayacaktır. Hı hı. O nedenle de görüyoruz sonuçları yoğun bir şekilde mabet yapılıyor ama yoğun bir şekilde de deizmden e, hı hı. şikayet ediyoruz. Tabi artık işler e, zihine geçti çağımızın kişi tanrı ilişkisi, din kavramlarının anlamları yeniden yapılandı bugünkü düzeye göre. Dolayısıyla öyle o haramdır, bu helaldir, o sapıklıktır, bu hidayetliktir gibi böyle eski usul fetvalarla bundan sonra ancak toplumumuza kötülük yaparız. Hiçbir sorunu çözemeyiz yani. Evet, hocam şimdi muhabbet demişken konuyla çok bağlantılı değil ama geçen e, gün bir haber yaptık. Karadeniz'de bir cami e, yapımı başlıyor, kaba inşaatı bitiyor ama kiliseye benzettiği için insanlar camiye bağış toplanamıyor ve cami yapılamıyor. Ne dersiniz? Yani bunu indi? çok iyi söylediniz. Tabii, toplumumuz dini kendi algısıyla, iradesiyle, anlamasıyla yaşamadığı için böyle bir kafasına bir e, download not indirme yapılmış aynı millet kiliseye benziyor diye kiliseye düşman olan millet ezanını da Kur'an'ını da kilise müziğiyle okuyor dediğin zaman ki bu kilise müziğidir böyle okunmaması lazım Allah ve kelamı güfte ve beste malzemesi yapılamaz bu kiliseden alınmadır ona da karşı çıkıyor Dolayısıyla yani düşünmeyen insanların söylediklerinin bir önemi yok yani felsefe ve bilim açısından hiçbir değeri yok dünya entelektüel piyasasında hiçbir değeri yok ben de hiçbir değer vermem onlara yani bunlar yanlış düzelmesi lazım doğrusu nedir diye sorarsan ben sana doğrusunu söylemem çünkü o benim doğrumdur sen oku sen düşün kendi doğrunu sen bul buluştur. Bırakalım o dönemler bitti. Zaten felsefenin doğuşunun en önemli sonuçlarından biri artık insan işte din adamıdır, başka biridir. Onun kanalıyla değil kendi aklıyla düşünmeye başlamasıdır. Bu çok önemli. Kendin düşünemiyorsan sen yoksun yani yoksun soruyu sorup cevabını cevap aldığın kişi de senin gibi bir insan o da okumuş düşünme ne kadar yapmıştır bilmiyorum sistematik düşünme ama o da kendine göre bir algı edilmiş sana o da onu söylüyor yani bak kardeşim başkasından aldığın ne kadar doğru dahi olsa Allah katında senin öğrenerek yaptığın ne kadar az olsa daha değerlidir bu böyledir yani çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'e gittiğin zaman e, görürsün yani. Öyle istiyor. Sen yapacaksın diyor. Hı hı. Yine bu felsefeyle beraber artık mitolojik, efsane, masal, hikaye gibi dokmaların yerini insanın sistemli aklı almıştır. Çünkü felsefeye göre ve bilime göre bu din adı altında anlatılan pek çok e, efsane, hikaye, masal da yine insanların ama sistemsiz düşünme yaptıkları dönemde ürettikleri e, ürünlerdir. Şimdi tabi felsefe çıktıktan sonra artık öyle e, mesnetsiz, desteksiz, işkembeden atmasyon, tutmasyon, spekülasyon, fikir ortaya atma dönemi de bitti. Onun için sistemli düşünme yapmayanlar ama sistemsiz düşünme yaparak insanları kendilerine hizmet ettirenler hep felsefeye ve bilime düşman olmuşlardır. Ama sonuçta sonuçta gerçek e, hükmünü icra ediyor ve onlar e, birbirlerini sömürerek elde ettikleriyle geçinip ayıklanıp yok olup gidiyorlar ve bu felsefe ve bilim devam ediyor ve onları ee, içselleştirenler ve onları uygulamaya dökenler de devam ediyor millet olarak. Öbürleri yok olup gidiyorlar. Şimdi sistemli düşünme yani felsefe bir kere şunu bileceğiz meydan okumaktır. Don Kişotluk'tur. Nedir Don Kişotluk? <gülüyor> Değirmen pervanesinin döndüğü tarafın tersini o pervaneyi çevirmeye çalışmaktır. Don Kişotluk budur. Hı hı. Dolayısıyla düşünme e, yapacak kişi düşünme yaptığını kabul ettirmek istiyorsa o anda o toplumda var olan mevcut fikirlerle boğuşmak zorundadır. Onları savunmakla düşünme olmaz felsefe hiç olmaz onlarla boğuşacak şimdi ben uçakta giderken uçağın bir bulut kütlesine girdiğindeki ikisinin arasındaki boğuşma beni çok etkiler ve bu beni bana filozofların e, boğuşmasını hatırlatır şimdi şimdi hangisini hangisinin yerine koyarsanız koyun ama o yumuşacık bulut o sert uçağı öyle bir sarsar ki zaten öyle bir boğuşma geçer ki onların arasında Fezre'de böyledir Fezre belki yumuşak bir şey buluttur var olan fikirler çok katı ve çok e, güçlüdür ama felsefe bulut mücadelesinden geri durmaz kaçmaz, yanlamaz boğuşmasını yapar. Sonunda da o yumuşak güç galip gelir. Çünkü doğru, daha doğru diyelim olan odur. Daha gerçekçi olan odur. O nedenle ilk felsefenin başlangıcını görüyoruz, bakıyoruz. İlk felsefe Biliyorsunuz felsefi düşünme tanrısal düşünmeden sonra geldiydi ya. Hı hı. Dördüncü düşünmedir. Bak onunla evet. da e, tutarlılık arz eder. İlk felsefe ile boğuştularak yapılmıştır. Evet. Çünkü o gün toplumlarda bütün insanlıkta egemen olan fikir tanrı fikriydi. Kim nasıl tanımlamışsın? betimlemiş, tasvir etmişse o şekilde biliniyordu Tanrı. Ama gerçek Tanrı'yı ne kadar tanımlıyordu? Ayrı bir konu. Ama insanlar o tanımlamayı, o tavsifi, o betimlemeyi gerçek Tanrı olarak görüyorlardı ve ona laf söylettirmiyorlardı. Genellikle o dönemlerde şimdinin tam tersidir o dönemlerde Tanrı kavramına üst tabaka aristokratlar sahip çıkardı. Onlar inanırdı. Alt tabaka inanmazdı. Bugün tam tersidir. Üst tabaka Tanrı'ya pek inanmaz alt tabaka inanır. Neden böyle bir değişim oldu? İşte bunu da ayrıca incelemek lazım. Eee yani şey de diyebilirsin, bugünün alt tabakası o günün üst tabakasının düzeyinde de diyebilirsin. Hı hı. Çünkü bu bir düzey meselesi. Evet. İnsanlar hangi düzeydeyse, hangi yapıdaysa ona uyumlu olan şeyleri alır. Uyumlu olmayan almaz. Neyse bu aristokratlar diyorlardı ki, diyorlarmıştı ki, biz Tanrı'nın çocuklarıyız, bize kimse bir şey yapamaz. Derken alt tabaka köleler bir gün isyan ediyorlar. Çünkü aristokratların emrinde yüzlerce, binlerce köle var. Hı hı. Zaten çok az sayıda aristokrat var. Milyonlarca insan köle. İsyan ediyorlar, bu aristokratların altını üstüne getiriyorlar. Bu görünce filozoflara, ilk filozoflar diyorlar ki ya şu Tanrı kavramını bir ele alalım felsefenin eleğinden bir geçirelim o nasıl yaparsın olur mu ya bakalım diyorlar hakikaten bu aristokratlar gerçekten Tanrı'nın çocukları mı yoksa bu Tanrı dedikleri şey gerçek Tanrı değil mi yani akılla hı hı. akıl yürüterek bir sorgulayalım bunu. Başlıyorlar sorgulamaya. Başlayış. O başlayış ondan sonra e, geliyor. Tabii ilk o dönemde Tanrı'yı öldüren demin söylediğim Demokritos adlı filozoftur. Yani ondan 2300-400 yıl sonra Nietzsche geliyor, Tanrı öldü diyor ya. Hı hı. Halbuki 2300-400-500 belki de 2500 yıl önce kökü var yani bu işin. Ama bu dediğimiz gibi bu Tanrı öldü kavramı ayıracağız. Halen felsefe ve bilim doğal şeylerin evrenin içindekilerinin doğal olan şeylerin yaratıcısını yok saymış değildir. Henüz ona ulaşmamıştır. Hı hı. Halen onun varlığını ihtimal dahi olsa felsefe ve bilimde kabul ediliyor. Ama insanların kurguladıkları olgusal değil de kurgusal tanrının insanların tanımladığı tanrının e, öldüğüne inanıyorlar evet bunları ayıracağız yani hocam bir filmde bir replik geçiyordu tabi şu an tam olarak toparlayamam belki ama e, PK filminde diyor ki iki tanrı var biri sizi yaratan bir de Hı. sizin yarattığınız sizi yaratanı bilmiyorum ama sizin yarattığınız sizin gibi bencil riyakar diyor sizi yaratana inanın sizin yarattığınıza inanmayın diyordu e yani, tamamen insanın hı hı. düşünsel olarak kurgusu bu tabi e, ilk düşünme tanrıya karşı olduğu için tanrık kavramına tabi bu düşünmeyi yapanlar hep kafir ilan edildiler öldürüldüler de hı hı. Yani daha o zamandan beri 2500 yıl önce Sokrates öldürüldü e, Aristo öldürüldü yani Hatta da Pisagor'da öldürüldü efendim ama ne onlar pes etti ne arkadan gelenler pes etti pes etmediler ee, insanların ne dediklerine kulak asmadılar kafir demiş kim demiş kafir ee, cahil cühela demiş hiç kulak asmadılar ee, tabi onun felsefesini de yaptılar yani insanlar neden ve kimi kafir ilan ederlerdi? Onun da felsefesi var. Felsefe, hakikate her şeyin e, röntgenini, x-ray'ini çeken bir aykıttır. Yani biyolojik bedenin röntgenini çeken x-ray cihazı nasıl varsa felsefe de bu fikirsel, e, kavramsal e, şeylerin e, röntgenidir. Şöyle bir... E, çıkarsamaya ulaşıyorlar. Tabii çıkarsamaya ulaşmak öyle kolay bir şey değil. Felsefe yapmak ortaya bir öncül koyuyorsunuz, bir temel iddia atıyorsunuz, ondan sonra önermelerle, gerekçelendirmelerle, delillerle, desteklemelerle, zihinsel e, bir argüman inşa ediyorsunuz, ondan sonra da sonuç bölümüne geliyorsunuz. Ben sonuç bölümünü söyleyeceğim. Tabi o detayları da biliyorum ama burada zaman yok. İnsanlar kendilerinden üstün gördüklerini kafir ilan ederler diyor. Çünkü kendi düzeylerinin düşük olduklarını bilirler ve kendi düzeylerinden farklı bir fikir çıkamayacağını bilirler. O nedenle aslında diyorlar Evet, kafir ilan etme düzeyinde alt düzeydeki bir düzeydir zaten insanlar kafir ilan eden insanlar aslında kafir ilan ettiklerini yermiyorlar övüyorlar büyük görüyorlar onları ama kendileri onlara ulaşamadığı için onların düzeyine çıkamadığı için kendine göre dışlıyor dışlıyor ama bir asır, beş asır, on asır, bin, iki bin sene sonra mutlaka gidip onların onlara yapışıyorlar ve onların düzeyine gelmeye çalışıyorlar. Hiçbir insanlık dönemi avam, ayak, cahil hele tabakasına geri gitmemiştir. Hepsi zamanında kafir denerek dışlanan insanların çıtasına çakmaya, çıkmaya çalışmıştır diyorlar. Bu işin de felsefesi bu. Onun için kafir ilan edenin şeyine e, değer verilmez. Çünkü entelektüel piyasada hiçbir değeri olmayan kişilerdir. Biraz değeri olsa onu söylemez. En azından der ki ya belki benim bilmediğim bir şey var. Belki onun bildiği bir şey var der. Yani zihni, aklı donuklaşmamış... katılaşmamış... kayalaşmamış... akışkanlaşmış... seyyal olmuş... yani insan aklına sahip olan kişi... bunu yapmaz diyorlar... yani benim bildiğimde bir yanlışlık, eksiklik... onun bildiğinde bir doğruluk, fazlalık olabilir diye düşünüyor... bunu düşünemeyen insan zaten insan değil... tıpkı hayvan da aynısını yapıyor... Tek bildiği şey vardır. O bildiğinin dışında başka bilgiye yer yoktur. O nedenle insanların ne dediklerine bakmaz filozoflar, sadece ne dediklerine değil işkencelere de bakmadılar. Hı hı. Ee, bakmadıkları gibi başkalarına da bakmamalarını söylerler. Mesela daha önce bir program, daha sonra bir programda daha geniş bir şekilde ele alacağım. Abraham Maslow diye bir hem psikolog hem düşünür diye biri var. Ee, ondan da bir e, okuma parçası yapacağız, hı hı. uygulamalı düşünme. O diyor ki şu tespiti yapar. İnsanların kendilerini gerçekleştirmelerini ve topluma yararlı olmalarını engelleyen en önemli etkenlerden biri acaba bana ne derler korkusudur. Bu korkuyu taşıyanlar dünyaya gübre olarak gelir ve giderler. İnsanlığı bugüne taşıyanlar ve insanlığa bugünün imkanlarını icat edenler işte böyle şeylerden Korkmamış insanlardır. Korkarsan kendi potansiyelini, kapasiteni israf etmiş olursun. Sen de çünkü herkeste hakikaten bir başkasında olmayan öyle bir cevher var ki eğer o iş, onu işlese e, insanlığa çok büyük katkısı olacak. Böyle lüzumsuz efendim insanlar yüzünden yani dedikoducu arkadan önden neyse efendim, laf eden sadece ağzı çalışan oral çalışan insanlar yüzünden. Mahalle, baskısı yüzünden mahalle baskısı efendim bir de bu korku nedeniyle insanlığın heba olan milyonlarca cevheri var. Onlar hakikaten değerlendirilse eba olmasa, israf olmasa insanlık bugün kim bilir daha ne kadar ileride ne kadar müreffeh ne kadar geniş olacaktı. Ama bugünküler hiç olmasa eba etmeyelim. Ben açık söylüyorum. Herkes kendi yetisini kapasitesini kullansın. Kimsenin ne dediğini aldırmayın. Hele İslam için bunlar hiç geçerli değil. O İslam'ı da kendi çıkarlarına alet edenlere de e, aldırmayın. Hiç değer de vermeyin onlara. Tükürük bile tükürmeyin. Değmez. Çünkü İslam ortaçağ Yahudiliği ve Hristiyanlığı gibi de değil. Onlar şimdi açtılar onu. O da ayrı bir konu. İslam'da kimse kimseyi kafir illan edemez. Kişi kendi iradesi ve beyanıyla dine girer ve çıkar. Dinden çıktın şüphesi endişesi oluştuğunda da yapacağın iş çok basit. Kelime bir kelime-i şehadet getirerek içeridesin. Ne bir papazın vaftizine ne de efendim öbür pahamın onayına ihtiyacın var. Hiçbirine ihtiyaç yok. Aldırma. Efendim, uzaktan havlayanlara bizim Karadeniz'de af kurma derler. Af kurmalara pabuç bırakma. Yazık etme kendine. Heba etme Allah'ın sana verdiği o cevhere. Cevheri. Evet. Evet. Gene geldik, tam düşünme metotlarına gelmiştim. Evet, bir 15 dakika ona, falan var. Ona bir giriş yapalım. Girelim evet Hocam. Orada da çok güzel malzememiz var. Düşünme metotları genelde iki tanedir. Ama ikincisinin birkaç tane çeşidi var. Biri tümden gelim diyoruz, öbürü de tüme varım. Hı hı. Şimdi bunlar hep ortaokul lise mantıklar derslerinde okutulur ama evet. e, genellikle e, üniversitede görüyorum çocuklar anlamadan anlamamış olarak geliyorlar. Çünkü çok teknik zor bir şey hakikaten. Olduğu gibi e, okutursanız ezberlemesi de zor, öğrenmesi de zor. Ama ben e, böyle herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım. Hı -hı. Herkesin aklımda kalsın. Tümden gelim şudur önceden sonucunu ortaya koyarsın peşin hüküm dersin ki şu iyidir ondan sonra başlarsın bu hem bilimde kullanılır bir metod hem felsefede eğer bilim yapıyorsan bilimsel e, araştırmalarını çalışmalarını yaparsın eğer felsefe yapıyorsan akıl yürütmelerini yaparsın Bulduğun bilimsel bilgi ve felsefi fikir bulguları seni o sonuca götürmek zorundadır. Şartlıdır, güdümlüdür, taraflıdır. Bulduğun bulgular, felsefi fikir veya bilimsel bilgi o sonuca götürmezse reddedilir o bulgular. Onun için bu daha çok dinsel düşünmenin kullandığı, Tanısal düşünmenin kullandığı bir metottur. Dogmatikler de bunu kullanır. Cahiller, düşünmeyenler de bunu kullanır. Taklitçiler, imitasyoncular da bunu kullanır. Önceden sonucu söyler, ondan sonra onu savunmak için uğraşır, debelenir, durur. Asıl önemli olan tüme varım metodu. Tüme varım metodunda, Tabii ki baştan bir aşağı yukarı peşin hüküm ortaya koyabilirsiniz. Yani ne tür bir sonuca ulaşmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bu açıdan peşin hüküm olabilir, tümden gelim olarak başlayabilirsiniz. Ama başladıktan sonra bilimsel çalışmaya veya biz düşünmeye, sistemli düşünmeye yolda yürürken Bulduğunuz fikir ve bilgi bulguları sizi hangi sonuca götürüyorsa o sonucu almak zorundasınız. Mesela Tanrı vardır diye başlarsınız ama bulduğunuz bulgular sizi yoktur'a götürüyorsa almak zorundasınız. Alırsınız ama gene inanırsınız o ayrı bir konu. Alırsın ama in inanırsın ama alırsın yani yok sonucuna ulaşırsın ama gene inanabilirsin ben gel yok. Tanrı yoktur diye başlarsın ha, düşünmeye veya bilimsel çalışmaya. Bulduğun bulgular seni Tanrı vara götürüyorsa almak zorundasın. Bakın gör, anlaşıldı az çok değil mi? Ha. Şimdi tüye, tüme varım metotlu düşünme yapacağımız zaman İlk yapacağımız şey düşünme çeşidi analitik düşünmedir. Analitik düşünme için? Evet. Analitik. Analitik düşünme. Nedir analitik? Tabii bunlar hep Grekçe, eski Grekçe kelimeler. Çünkü ilk kez onlar bunları ortaya koydular. Hı hı. Şimdi diyoruz ki, yabancı kelime kullanmayalım." İngilizce kullanmayalım Harpça kullanmayalım Grekçe kullanmayalım Kardeşim Hangisi senin icadın? Hiçbiri senin değil Kim icat ettiyse ismi onunla gelir Televizyon aldın Senin icadın ne ki? Televizyon olarak alacaksın onu Erkeksen Adamsan bir işe yarıyorsan Televizyonu sen icat etseydin ya da kullanma internet kullanma kardeşim. Eğer ki dilini beğenmiyorsan ismini kendini niye beğeniyorsun? Kızın ismini beğenmiyorsun kendini beğeniyorsun. Alma ve bu bunlar çelişkiler. Kendini icat edeceksin. Öyle mi? Evet. evet. Şimdi analiz ya ne diyeceğiz ona? Parçalara ayırma. Ya kardeşim. Ne et de parçalara ayrılır efendim, Kemik de ayrılır. Her şey parçalara ayrıl ama analiz dediğin zaman bir mantık e, terminolojisi olduğu herkes tarafından bilinir. Ön ucuzculuk kolaycılıklara kaçarak efendim e, bağımsız kendi başına müstakil milletim falan onlar kimseyi yitmaz. Kendin icat edeceksin. Kiralık kapitalle kapitalizm, kiralık felsefe ile bağımsızlık olmaz, boşuna uğraşma. Av olarak, yem olarak yeneceksin yani, evet. Analitik düşünme, analiz yapmakla yapılır. Analiz, olgu, obje ve olayları parçalarına ayırmaktır, parçalarına. parçalarını ayırarak o olgu, olay ve objenin bütün hücrelerine nüfuz etmektir. Onları tanımaktır, onun için yapılır. Yemek için değil, tanımak için. Bu parçalara ayırdığımız parçaların ilgili oldukları bilim dallarının bunlar hakkında tespit ettikleri bilimsel bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Yani zor iş kim yapacak? Ne gerek var? Kim uğraşacak? Ondan sonra da akıl nedir? Ha çok güzel şeydir dersin ama <gülüyor> düşünme ha hiç düşünmedim dersin ee, ve bu yaşıyorum insan olarak varım diye sanarak gidersin yani. Sonra ilgili bilim ve felsefe dallarının Parçalar hakkındaki teknik bilgileri ve fikirleri alınır, ondan sonra bunlar tanınır. Şimdi, analitik düşünmenin bir tane sorusu vardır, o da nedir sorusudur, nedir? Bu nedir? Şu nedir? Ama nedir'i cevaplayabilmek, demin dediğim gibi, kalemle ilgili bu kalem nedir diye soruyorsam, bu kalemin ilgili olduğu bilim dalının bunun hakkında tespit ettiği bilgileri ve bunun ilgili olduğu felsefe disiplininin bunun hakkında tespit ettiği, ortaya koyduğu fikirleri bilmem gerekir. Onun için okumadan, öğrenmeden analitik düşünme olmaz. Kuru öğrenmek de bir işe yaramaz. Hı -hı. Onun üzerinde analitik düşünme uygulamak lazım ki onu tam kuşatalım, kavrayalım, oluşalım ki onu aşabilelim, bir sonraki aşamasını icat edebilelim. Evet, bize ne yarar sağlayacak peki? Bu Anlamışın. yararı sağlıyor. Hı -hı. Bir sonraki aşamasını icat ediyorsun. Bir aşaması. Eğer sen televizyonun ne olduğunu, analizini yapıp analitik bir şekilde bilemezseniz televizyonun bir sonraki aşamasını siz icat edemezsiniz hı hı. internetin de öyledir her şeyin öyledir bu felsefi şeylere geliriz insan dediğimiz kavramında şu ana kadarki var olan halini analiz yoluyla kavrayamazsak bir sonraki aşamasını insanın biz oluşturamayız hayat da öyledir hayatı da tanıyamazsan analitik bir şekilde bir sonraki aşamasını kendi hayatın, zaten şu aşamasını da yapmıyordur da ama bir sonraki aşamasını mümkün değil. Sen kurgulayamaz, oluşturamazsın. O zaman ne olacaktır? Elinoğlu dediğimiz, bu işi yapanların e, belirlediği hayatı yaşamak zorundasın. Gene yani onu da yaşayamayacaksın çünkü zihinsel işlem ve boğuşma yapmadığın için onunla oluşamayacağından onu da yaşayamayacaksın iki arada bir derede kalacaksın geçmişteki yapımla bugünkü arenada yaşamaya çalışacaksın o seni atacaktır yok edecektir hı hı. yok oluyorsun zaten yok oluyorsun yani evet dolayısıyla analitik düşünmede e, toptancılık yoktur ilk başta, perakendecilik ve parçacılık vardır. Ama bir bütünü meydana getiren parçaları tanıyarak bütünü tanımak gerekiyor. Onun için bu metodun Kur'an-ı Kerim'i tanımada da uygulanması gerekiyor. Öyle bir ayet, iki ayet birbirine benzeyen ayetleri alarak değil, parçalarına bir ayıracaksın. En az üç beş yüz belki bin parça vardır içinde. Bunları teker teker bir ömrünü alır insanın. İlgili bilim dallarına giderek, felsefe ekollerine giderek onları kavrayıp ondan sonra bütününün sonuç bölümünde kuramını çıkarabilirsin. Kim yapacak bunu? aç Kur'an'ın kolay oku hı hı. tefsir et yorumla zevklerini nefretlerini hayallerini yükle oraya ya yükle yani ne oluyor sonuçta hiçbir şey değişmiyor hiç etkili olmuyor bunlar ama bir Spinoza çıktı etkili oldu niye e bunların üzerinde düşünmek lazım efendim bir Luther çıktı etkili oldu niye e bu sistem ne yapıyor? Evet hocam. Gene mi bitti? Evet yine bitti. Artık bir sonraki programda devam edeceğiz. Bideceğiz evet. Noktalayalım böylece. Teşekkür ederiz. Peki, Ağzınıza sağlık. teşekkür ediyorum. Sağlık. Çağdaş düşünmeyi burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.